Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala seyyidil evredine vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve wa alihi ve ecma'in Amma ba'du fa'lamu eyyuhel ikhvam fe inne afdal kitabullah ve işte al-Hadi Hadi bize yedine Muhammed fal Allahu Aleyhi ve Selam ve şerl umur muhtesatı ha ve kulla muhtesim bidâ ve kulla muhtesim bidâ ve kulla bidâten belâlet ve kulla ve sahibi ve biz seni muhakkak Aleyhi ve اِنَّ رَأْسَ الْعَقْلِ اَتْتَحَبُّ بِالنَّاسِ وَاِنَّ مِنْ min الْمَرْءِ حِثَتِ لَحْيَيْهِ اَوْ لِحْيَتِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي Aziz ve muhterem kardeşlerim Allah-u Teala cümlemizden razı olsun dünyanın ve ahiretin Bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayırlarına cümlenizi, cümlenizi nail eylesin. Şu mübarek cuma akşamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini umarak hadisi şeriflerinden bir demek okumak üzere şöyle toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmazdan önce, buyurun önce Peygamber aleyhi ve sellem, Efendimizin ruhuna bir hediye-i Kur'aniye olsun diye ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının vesaire enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullahın ve hasbeten ümmet-i Muhammed'in mürşidleri olan saadat ve meşayih-i turku aliyyemizin cümlesinin sahabe-i kiramdan hocamız Muhammed Zahid Kutku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 ruhlarına hediye olması için, bu devreleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına içinde şu ibadeti yapabildiğimiz, rahatlıkla oturarak safa içinde hadisleri dinleyebildiğimiz mekanın, mescidin yapılmasına emek sarsetmiş, <gülüyor> maddeterine malen yardım etmiş olanların ruhlarına ve uzaktan ve yakından bu Hadis-i dinlemek üzere şu mübarek akşamda buraya gelmiş, toplanmış olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun ve bizlere de Rabbimiz dünya ve ahiret saadetini, selametini ihsan eylesin diye buyurun bir Fatiha, iç ihlas yap, okuyup öyle başlayalım. İllahi rastlada. Düzgün mukaddimesinde metnini okumuş olduğumuz Hadis-i Şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden cülayet edilmiş ki şöyle buyuruyor İlla evet. da efendim de var daha başka kaynaklarda zikredilmiş evet. aklın başı ve baş demek akılda da işte şu bizim Allah'ın vermiş olduğu efendim işlerimizi, dünya işlerimizi düşündüğümüz taşındığımız melekemiz kabiliyetimiz düşünüyoruz, taşınıyoruz. Doğruyu bulmaya çalışıp efendim ona <gülüyor> göre hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu aklın başı yani en önde gelen cinsi, efendim akla en uygun olan iş. Efendim bu akıllıca hareket etmenin en başta gelen mümeyyiz vasfı demek oluyor. Et sehabbu ile nasih. İnsanlara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 müşterler dikkat sahip etmeli, icra etmeli yani kimse bana küsmesin, kimse benim kalbimi kırmayın, kimseyi darılmayın, herkesin sevgisini kazanın Allah'ın izniyle, bir tane hatminin düşmanım olmasın, hani ah, evet, seyehatim kimse yakışma yapışmasın, gel bakalım benim hakkımı, sen benim kalbimi kırmıştın, eğer hani bakalım davacıym senden demesin diye insanın tedbir alması lazım. Çünkü biliyoruz ki <gülüyor> bu insanlar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 hem de başı, başı cinç olur. Yani, oh ne kadar iyi, bir hasmı yok, herkes seviyor, gayet güzel bir şey. Fakat, yani buna gayret sağlayacağız, kalp kırmamaya dikkat edeceğiz. Büyüklerimizden de öyle gördük. Maraş'ta, efendim, ne olmuştu? Bir o acaba çarpışma, şey filan hadisesi miydi? Bir hadise çarpışmalar oldu da birbirine girdi ahali, Maraş'ta. Efendim,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 Hemen ona git bir başka aldı diye Hiç ihmal etmezdi yani Onun için Allah kusurlarımızı affetsin Şimdiye kadar yaptıklarımız bir tarafa Ama bu hadis-i şerifi duyduktan sonra Bundan sonra Hasta kardeşlerimizi ziyarete gidelim Bilseydiniz hastanede insan bir çocuklaşıyor Bir garip hale düşüyor Şimdi ben bir çevresinde Ameliyat olacağım Rahmetli anam üzülmesin diye evet hiç söylemeden çıktım Bir yere gideceğim dedim Söylemeden çıktım Habersiz ameliyat olduğum için kimse bilmiyor. Şimdi hastanede pişman oldum. Kimse gelmiyor ziyaretine. Öteki yatak arkadaşlarımız hepimiz ziyaretine geliyorlar filan. Kısık kısık konuşuyorlar, bana acıyarak bakıyorlar. Bak bu çocuk cihazın efendim o zaman lise fakültesi talebesiydim. Yani, hiç ziyaretçisi de yokluyorsunuz mu derler? Ne zamanlıdır filan diye. Yani çok tat pişman oldum. Nisan canı çekiyor yani. Siz ziyaret etsen o kadar da güzel oluyor. Allah razı olsun, bir kardeşimiz vardı, ben askerlik yaparken babasıyla beraber, taa şehirleri, mesafeleri aşmış Ağrı da yapıyorum askerliği, Ağrı'nın patlası ilçesinde Oraya yerde gelmiş, yani dünyalar bizim oldu Tuzla Piyade Okulu'nda Şeyiz, oturuyoruz Efendim, pazar günü olduğumuz Biz, şey, ziyaretçiyiz, zamanı geldi mi Kabuğunun önünde kimden oturuyorduk, bakalım kim ziyarete gelecek Yani adeta övünüyor insan Böyle seviniyor, övünüyor Çocuklar gibi. Yani halkı yaşlı başlık. Kimseydik o zaman. Bakalım ziyaretçi gelecek mi diye ziyaretçi bekliyorduk. Tabi bunun hapishanesi vardır. Hastanesi vardır. Efendim işte böyle çeşitli şeyleri vardır. Sonra ölen kimselerin geride kalan aileleri vardır. Efendim öksüz çocukları vardır. Hanımları nasıl yapıyor? Acaba o çocuklar nasıl iler ediyor? Yani ahlaklık o vefat edince bitti de hayır. Onların çocuğun çocuğuna bakmak bizim boyumuzun borcu olacak. Halini soracağız, ihtiyacı var mı diyeceğiz, koşturacağız yani. Böylece aradaki muhabbetin ikiasına çalışacağız. Hepimizin yani mühim işlerimizden birisi böyle bir olacak. Hastanın bir gününü, iki gününü Allah rızası için ziyarete ayırın. Allah rızası için, yani onun üstüne bastıraba söylüyorum. Allah rızası, için. nereye gidiyorsun? Allah rızası için bir kardeşimi ziyarete gidiyor. Bir maddi mevki var hayır.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 İşle bilmem ev arasında bir ara uğrayacaksın, yapamadın, Araplar güzel bir şey demişler, en efendim bu muayyene mi yani bir şey unuttum kelimeyi, mektup yazmak da yarın ziyaret gibidir diyor yani, mektup yazar. Mektuplara bir cevap vermek gününüz olsun, ben veremiyorum, benim kusur muhabbetim, böyle dağlar gibi yığılıyor mektuplar.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 Eğer bu betonun içindeki çakıllar, kumlar, o şeyle, çimen birbirine yapışmasa bu bina sağlam durur mu? Bak bu duvarla bu duvarın arası ne kadar mesafe, üstüne sizin kalabalığınızın üç müslü kalabalık gelse bir şey olmuyor. Beton. Ama bunlar neydi? Şöyle kimisi ceviz gibi, kimisi fındık gibi, kimisi daha küçük. Küirli ufaklı taş toka parçalarıydı. Bunları şey, birleştirdi. Kimenta birleştirdi, suyla dondu bunlar donduğu zaman kaya gibi oldu. Biz de öyle olacağız. Biz böyle tek tek olmayacağız, bizim muhabbet kimentosu, muhabbet kimentosu birbirimize şey yapacak, bağlanacak, kale gibi olacağız. Düşmanın hücum dalgaları gelse böyle dalga kalanı vurup da parçalanıp suların gittiği gibi çekilip gidecek. Cesaret edemeyecektir, edememesi lazım düşmanın. Bir milyar Müslüman var, bilmem şu kadar milyon, bilmem ne var, memleketimizin %95'ü Müslüman. Nereden belli olacak? Teğsili müşterek oldukları zaman, beraber çalıştıkları zaman olacak. Onun için bu muhabbette çok büyük kâr var. Hem dünyayı kâr var, hem ufreyi kâr var. Taban senetlerinden de kârlı, Boğaziçi Köprüsünden de kârlı, en kârlı yatırım bu. Yani birbirimize muhabbet etmek. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki,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 o bakımdan bu ziyarete bu muhabbetle yine geleceğiz. Bir akit bunun karşılığında da efendim muhabbeti zedeleyecek şeylerden kaçınacağız. Muhabbeti zedeleyen şeylerin başında kıvvet geliyor. Çok seviyoruz kıvveti. Böyle bir açıldı mı maldan kaymasan tatlı geliyor. Hem birimiz bilaf yetiştirip arkasına ekleyip kıvvet kıvvet kıvvet dedik, oldu dedik, oldu dedik gidiyor işler. Hiçbir beğenmiyoruz dönemiyoruz açıkçası. Çünkü hep kusurlarını konuşuyoruz herkesin. Kimseyi beğenmiyor, kimse kimseyi beğenmiyor. Armudun sapı var, fena, hayır. Üzümün çöpü var, fena, hayır. İlla'nın kabuğu var, fena, hayır. E orada da hiç, hiç bir şey kalmaz. Ne yapalım? Gülün dedikleri var ama gene ne kadar güzel şey. O bakımdan kusurlarımızı görmeyeceğiz. Gördüklerimizi örteceğiz. Siz bir Müslüman kardeşinizin bir kusurunu örterseniz buyuruyor Peygamber Efendimiz, sizin mahşerde, Kusurlarınızı örte. Daha iyi değil mi? Ne evet. kadar güzel. Yani aman yarattı beni at sayıda, eyle diyoruz ama malkiret olmanın bir çaresi bu dünyada senin elinde olan şeylerde karşı tarafın kusurlarını örtmek süresiyle ona liyakat kesretmez. O bakımdan bunu yazalım yani. Altın yıldızda mı yazacağız? Kocaman harflerle mi yazacağız? Aklımıza mı yazacağız? Dilimizde her zaman söyleye söyleye ezberleyecek miyiz? İnne vesel akli ettehab budur ilnaz. Aklın başı insanlara, insanın kendisini sevdirmek için uğraşması. Tehabbuk, tefaqbul bağında yani zorlama ile demek. Tehabbuk yani insanlara kendisini sevdirmek demiyor da sevdirmek için zorlanmak manası var yani. Niyacak yani. Hem de bilir. Çareli olabilir. Biraz gayret sarf edilir. Nasıl ilim? Taallüm ilah oluyorsa taallüm ne demek ilmi meşakkatle tahsil etmek için işte uyumamak gitmek gelmek tabi hocanın kahrını çekmek hoca bazen döver bazen bağırır bazen kızarırlar tabi onun hepsi niye çekiyor taallüm yani ilmi meşakkatle tahsil için uğraşıyor onun gibi tahtupta muhabbeti tahsil için biraz böyle meşakkatli güzel oluyor. Hadis şerifin öteki tarafı enteresan. Yani birkaç bakımdan enteresan İlk yazıldığı gibi okuyacak olursak diyor ki <gülüyor> yazılış şekli böyle Yani demek ki manası şu ki insanın mutluluğundandır mutluluğunun bir tezahürde sakallının hafif olmasıdır Yani çok uzun olmayacak hani böyle göbeğine kadar bilmem ne filan böyle herkese şey yapmış fazla olmamak Sakalın şöyle bir ölçülü olması lazım diye kitaplarımızda şey yapıyorlar, sakal olacak. Sakal yani bırakabilecek insanın mutlaka sakalı bırakması lazım. Çünkü kesmek her mesele göre haram. Yani uygun değil. Mutlaka sakal e, sünnettir. Şimdi acayip acayip sözünden söyleyenler çıkıyor. Efendim Ebu Cehil'in de sakalı vardır. Tamam, Ebu Cehil'in sakalı da vardır, gözü de var, kaşı da var. Yani benim gibi eli de var, ayağı da var. Yani ne demek istiyorsunuz? Biz Ebu Cehir'e bakarak reaksiyonlar olarak bırakmıyor mu ki sakalır? Büyaz onu takip ederek Peygamber Efendimiz sakallarımızı uzatın, temizlerimizi kısaltın buyuruz. Baş üstüne diyoruz. Biz söz dinlemeye çalışıyoruz. Yani şu halde işte söz niye okuyoruz? Efendimiz'in barış sözlerinden üç tanesini, beş tanesini kendimize yerleştirelim. E, şefaatini kazanmaya versin olsun. Yolunca yürümeye çalışalım. Karınca sormuşlar, hayır bana bak. Ne yapıyorsun sen böyle? Hacca gidiyorum der. Karınca konuşur mu? Konuşurmuş. Süleyman Aleyhisselam duyarmış. Biz duyamıyoruz ama e, Hacra gidiyoruz. Demişler ki ya bu, küçücük küçücük adımlar da tıpış tıpış efendim tık tık tık tık sen ne kim Hacra gitmek kim yani o mesafeler biter mi? Bir karınca buradan Hacremiz gidecek doğacak. Biter mi? Demişti, Demiş ki biter, biter bilmem. Ben yolunda olayım da yolunda olayım da öyleyse bile yolunda öldü mü tamam. Yani o o önemli bir şey. Hakikaten insan çeki derken yolda ölse o sevapları alıyor, kıyamete kadar devam ediyor sevabı. Kıyamete kadar devam ediyor. Evet. Bir insan namazı beklediği müddetçe diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye geldin, bağdaşı kurdun, cüz çöktün, namazı bekliyorsun, daha erzam okunmamış. Namazı beklediği müddetçe namazdadır diyor Peygamber Efendimiz. Yani evet. bir şeyin başlangıcı da şey oluyor yani, ondan sayılıyor, o bakımdan biz karınca kararınca, hava o karısı ha bizimle bazımız var biz karıncayla büyürüz ama dünyanın içinde küçücük bir mahlukuz bizde bize de melekler yukarıdan baksalar Eğer o hani ağır yüklenen melekler varmış, büyük melekler, azim melekler, hepsinin şeylerini okuyoruz mesela ne biz de onların yanında karıncadan küçük kalıyoruz, Biz büyümeyiz ya biz değilse de, tıpış tıpış olmaları zor vardır ama karınca gibi, karınca kararınca, karınca kararınca biz de tıpış tıpış yolunda olmaya çalışıyoruz, onun için Tabii Resulullah Efendimiz emretti diye sakalı uzatıyoruz. Bu iyi, bu Öyle emretti. Bazen de bu iyi maşallah o oh, falafiyi böyle koşuk şeyi bu dedi gibi bir de ucunu buruyor filan Onunla ölüyor aynı. Yani emir neyse onu öyle yapıyoruz. Efendimiz bu iyi kısaltın diyoruz. Kendisi de kısaltmış hatta diğerisinin böyle şeyleri izi belli olacak. Yani böyle fazla da yapmamış Sakalı uzattın. Bu yeni şey, hem de ak akla mantığa da uygun. Çünkü bıyık insanın burnunun altında. Hani kısa olması lazım ki temizlenmesi kolay olsun. Yani akıl mantık. Bunu da şey yapıyor. Sonra uzun olursa ağzına hap girer. Su içerisine girer. Senin bağdanın içinde ne işin var? E uzun tabii. Uzun olunca girilecek. Yani meşrubatın içine girecek, şeyin içine girecek. Onun için kesilmesi gerekiyor. Yani sözü aynen girmek lazım. Eski paşalardan birisi yere vali olmuş, demiş ki şu Yunus iki tarafını ağaçlandırın şu türbenin yanına kapattı. Ondan sonra atlamış paypalına, elinde bastonu, başında kreti, paşa efendi hazretleri, vali. Birkaç zaman sonra, bakalım benim şu emriyi dinledi mi bu adamlarım diye dolaşmış, caddeyi gitmiş böyle, patmış iki tarafına ağaçlar çıkmışlar. Türbenin yanına kadar gitmiş tamam, iki tarafına ağaçlar çıkmışlar. Bakmış öbür tarafta da ağaçlar var. Nereye doğru çıkmışlar da, daha. Türbeye de geçmişler yani. O türbeye de kadar demiş, O türbüyü, ötekinden türbeye de geçmişler. Demiş ki bu ağaçları sökün. Ama efendim demişler işte ağaç sevaptır da işte istediğini de yaptık, fazlasını da yaptık. Yooo demiş. Siz demiş mehsatın hocam hani hesabı gibi. Hani kazan doğurdu, kazan öldü. Fe şimdi demiş bir bahane bulup fazla yatıyorsunuz yarın eksik yapar. Efendim işte bilmem ne yetmedi de şöyle oldu böyle kaldı da Benim dediğimi tam yapma alışın dedi Bu işte bir prensiptir yani İşleri güzel yapması bir prensiptir Dediği sayıda yapacak Doktor diyor ki bu ilacı Eee bazen içine yarım bazen koy 15 damla damla E ben çabuk iyi olayım 50 damla damlasın O zaman harap Neden boyunca Daha iyi olursun yani Çok çabuk iyi olursun Kabir sana Yani 15 damlaysa 15 damlasın 15 damla bana azı geliyor 5 damla damlatayım. O zaman da olmaz. Yani ölçüye rüyayet etmeyin. Bunlar bizim bizimki hayatımızdan misaller. Bunu iyi anlatmak için söyledik. Efendimiz ne buyurmuşsa başımızın üstünde yeri var. Başımızın tazi yani. Acı koyuyoruz başımızın üstte. Efendimizin emirleri, buyrukları başımızın tacıdır. Ne dediyse aynen yaparız. Yapma dediğinde yapmayın. Şu gün yemek yer baş üstüne. Şu günde oruçuz baş üstüne. Efendim ben bayramda da oruç tutuyorum. Hayır, bayramda da oruç tutmak haram. Ramazanda tuttun ya, bayramda oruç tutmak haram bak dikkat edin. Haram, içki de haram. Ramazan bayramında da oruç tutmak haram. Neden? E o, o zaman, bayram edin demiş, bütün de Ramazan tuttunuz, bugün böyle olacak. Yani, bilmem anlatabildim mi, sözü tam tutmaya alışacağız. İntileme alışacağız. <gülüyor> Randevizyon zamanında gitmeye alışacağız, sözümüzü tam... Efendimiz'e demir sözü tam yapmaya alışkınca öyle olmazsa hep <gülüyor> kafirlere yetişemeyiz zaten bu kafirleri görmüyor musun? eskiden Akdeniz Akdeniz eskiden bizim barbolukların dolaştığı bir bize ait bir görmüş Karadeniz o da öyle şimdi Karadeniz'in hafifesinin kalkanını bize yedirmiyor da. bilmiyor şu alamayın bu balıklar diyor Allah Allah beylerimin yeri vardı Hay Allah alınamazsın diyor. Teknemiz oraya yaklaşacak olursan zaten tahtadan bir tekne. Getiriyor Efendimiz'in cümbozuları. Çok veriyor yani oraya. Zorba. <gülüyor> Zorba. E peki tarafta, burası benim kıyılalım diyor Dilya. Amerika'nın ben burada malaryo yapacağım. Peki, dedin Amerikan, bu ötede öteceğiz. Cebeli tarihi çıkacaksın. Asla Sokya'nın geçeceksin, öbür tarafta senin kısa. Senin burada arada işin ne? İşin ne senin burada? Zorba. Kuvveti yerinde ya, uçak gemisi var, sana var, uçak gemisi jetleri var, parası var, pulu var, her türlü higyanı var, efeleniyor yani buralarda. E biz ne yapmışız? Bizden efelik gitmiş. Bir zamanlar bizim oralarda dolaştığımız yerde, bir zamanlar arslanların kükrediği yerlerde, şimdi toparlık ilgiler cevdan ediyor. Neden? Huyumuzdan. uyumuzun İslam ahlakının bizden gitmesinden, bozulmasından dolayı. Bizim onlardan aşağı kalır, mı var, bizim delillerimiz onlardan ne kadar şerefli insanlardı ama gel sorunların haline baktık. Yani çamurdan kurtaramıyoruz, senin düşün, yeni mahallelerin çamurundan kendimizi kurtaramamışız. Evimize bir düzen getirememişiz, yani başta ben. Ben kendime söyledim en iyisi, siz ben bana bakalım cibret alın. Evine bir düzen getirememişiz, işime bir düzen getirememişiz, kendi haline bir düzen giydirememişiz bir yerimde çalışmaya kendimi alıştıramamışım ve eh, alt bir burada tekisine sekizine hiçbirimizden bir iş çıkmıyor bir şey, bir şey meydana gelmiyor adamlar aya gittiler denizlerin dibine indiler efendim dağların tepelerinden tırmandılar efendim bilmem asla hayale gelmedik aletler buldular akıllı bombalar yaptılar bombaya koordinatlarını veriyor hedefi tarif ediyor hadi git burada patla baş üstüm dönüyor dolaşıyor küt Orada patlıyor. Olur mu? E yattılar. Akıllı bomba diyor. Yani o kadar şey ki Başka yere atsam bile dönüp dolaşıp gidiyor, Orada onu buluyor. Uşağın peşine takılıyor. Efendim onun bilmem Manyetik tesislerinden çıkardığı Ekrem gazından bilmenlerden İzini buluyor, Kokusunu alıyor yani. Zedal gibi. alt tasası gibi. Hadi şeyin peşinden Uçağın peşinden patlıyor. Şey yapıyor. Adamlar bak. Akıllarını ortaya koydular prensipleri ortaya koydular. İlimlerin inceliklerini buldular. hayatın şeylerini buldular. Çalıştılar. Çabaladılar. Bize çok sevenler oldu. Bizim amelimiz yok. Bizim amelimiz yok. Bizim Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizi aldılar. Köle yaptılar. Müslümanların bir istila ettiler. Sövürge yaptılar. Efendim bizim bizim gemicilerimiz Hollandalılarla çarpışmak için bu şimdiki şu bir Seçim yapılan Filipinlere, Endonezyalara vesairelere gidiyor bizim gemiciler Hint denizlerine falan gidiyorlardı Oralarda bizi yendiler bu adamlar Bizim oradaki Müslümanlara alt ettiler Oralara hakim oldular, oraları sömürüyorlar. Yani o bakımda Muhterem kardeşlerim, din sadece namaz kılmak diye anlamayın Din sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ibaret değil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 Efendim bir başkasının ihtiyacını gidermek için çalışması ibadettir. Bir doktorun hastayı tedavi etmek için uykusuz kalması, gezinere tutması ibadettir. Ama imanla ve iyi niyetle olmak şartıyla. Allah bizi İslam'ın o hakikatine erdetmek. Yani takviden bir Müslümanlık yapıyoruz. Adam bize bakıyor, Müslümanlık bu yüzden ben gelme buraya Avustralya'ya gittim ben. Avustralya'da bir adamdan bahsetti evet, o kardeşlerim çok tehlikeli bir adammış hatta elini gelen müslümanlara filan misafir olsunlar diye tahsis ediyormuş burdan tanıdılar diyor. bizimkilerde yani müslümanlar diyor. belki Türkler değil de belki başka aslanlı maklanlıdır veya İlki de pahişanlıdır bilmiyorum ama evini harameye çevirip ikramda çabuk, çabuk öyle gidiyorlar yani şey. diyormuş ki iyiydi ben sizden önce müslüman oldum yoksa sizi gördükten sonra Müslüman olmamışım diyor. İyi görece Müslüman olmuşum diyor. E Böyle olmaz. Yani Müslümanların evlatlarının uyunun bozuk olması çok büyük şey. İslam'a çok mevzu propaganda oluyor. Bizim gittiğimiz yerde, çalıştığımız yerde, oturduğumuz mahallede herkesin bizden efendim Şütayışla bahsetmesi lazım, hayran olması lazım. Öyle oluyor, öyle olamıyoruz. İtfik. Bak efendim bizde bu yüzden insanlara kendimizi tezgir İnsanlara kendimizi seyrelmemişiz, kontrolümüzü güzel yapamamışız, İşimizde, efendim şeyler miras edelimizi güzel şey seyirler vermişiz. Tabii nasrettin hocanın şeyi gene haklı. Hani yani hep kabartma bende mi demiş? Aşağıda bakmış, işte tane madalas kavga ediyor, yurda mıdır? Yurdu müs? Kapıyı açmış, niye kavga ediyorsunuz? Selen nereden? O iki madalas gelmişler, hop yurdunda çekmişler, kaçışlar gitmişler. Ben de ne oldu hoca efendi işebilirim sormayın evlerinde kavga ediyorlardı da yorganıma sarıldım da bilmem ne deyince e hoca sen de bak baksaydın ya hoca sende aşağı indin e hoca ya, ya onlar yakına geldiği zaman atılmelerdeydi e hoca ya bilmem e, onlar yoldan bir tarafından tutunca sen de o tarafından çekseydin herkes hocaya kabahat ediyor bu en iyilik müştermiş ya ne tatlısı yüksermişlerdi sadece şu yorganı alıp gidelim hiç kabahat yok mu? Bütün kabahati bana izliyorsun deyip bunun kabahati yok mu? Fotoğrafta var yani. Bizim de etrafımızda bazen şeyler oluyor ama biz ile Müslümanlarımız da umumiyette, yani kendi aramızda besleşiyoruz. Bir kuşur olduğum hakkında. Yani bizim kendimizi düzeltmemiz lazım. Allah'a imanımızı, içimize sağlamlaştırmak. Allah'a imanımızı İçimizde sağlamlaştırmamız lazım O imanın şevkiyle Aşk, aşk ile çalışmamız lazım Her şeyimiz o zaman daha gider yapabiliriz Boca durmamamız lazım İhtiyarımız caminin ne geliyor Bacağını ve peki bacağını atıyor Böyle sallıyor Efendim bastonuyla yeri Böyle kazıyor e, Bir işe yarar Gencimiz kahveye gitmiş Efendim o iskambirle meşgul Efendim falanca oturmuş bir boş iş öyle. adamlar Geçenlerde de söyledim, yüz numaraya kitap rafı koymuşlar Japonlar Yüz numaraya kitap rafı koymuşlar Orada affedersiniz füzik aktesini yapacak, O müddet içinde bir kitap okuyayım diye Biz yapmayız tabiğimiz olmaz ama Yani adamların nasıl çalıştığını görüyor. E biz bunlar nasıl geçeriz bizim, bizim dedelerimiz nasıl geçmişler Onlardan daha güzel kılıç yapmış Bizim kılıcımızı şöyle havaya tülü attığın zaman altına kılıcı tutuverdin mi kül bunun üstüne düşünce böyle iki ayrılma şöyle gitmiş yani jiletten keskin bir top yapmışız Bizans'ın topundan üstün efendim biraz zincir gelmiş şeye Haliç'in önüne biz de karadan gemilerde taşımışız yani o zamanın en ileri teknolojisini bulmuşuz, kullanmışız silahlarımız öyle sonra baba yiğit, adamlarımız yani vücutları gibi de böyle içkiden kumandan Fuhşiyat'tan erimemiş, bitmemiş Yani güreşte yenmişiz Koca Yusuflarımız bilmem ne evet. Avrupa'ya gittiği zaman Adamlar hayran kalmışlar Türk gibi kuvvetli demişler mesela evet. Böyle dedikmiş işte dedelerimiz her haliyle Dürüstlüğüyle seyredirmiş Biz şimdi bir umumi kültür bunalımı içindeyiz Kendi benliğimizin, kendi aslımızın, kendi dinimizin kıymetini Bize biliyoruz ama ekseviyet bilmiyor Millet, en büyük modelleri heves ettikleri numuneler affedersiniz efendim, meyhane bilmem neleri, veya bilmem hangi aşı usteler veya falanca fahişeler yani numune onlar olmuş millet onlara heves ediyor, evinden kaçıyor filan bir büyük bunalım var halbuki her şeyin güzeli bizde inceleyen, inceleyen bunu biliyor. Allah size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 Lahyeyhi diyor, yani lahyeyhi şu iki dudak demek, yani iki dudağının hafifliğidir, insanın mutluluğunun bir sebebi de iki dudağının hafifliğidir. Ha, o zaman hadis-i şerifin başıma sonundaki mana da biraz daha uygun düştü, yani insan aklın başı insanlara insanın kendisini sevdirmek için çalışıp çabalamasıdır, bir de iki dudağını hafif tutmazlar, yani bir pabuç gibi uzun olmayacak, eğer duraklarını çen çen çen çen çen çen at çenesi, lütf çenesi boyuna gevşelik yapıp durmayacak. Yani ağzını tutacak diye sabredecek. Kötü söz söylerince efendim kredisin, kredisini, derecesini düşürecek, işler yapmayacak. Yani diline sahip olacak. Eğer benim halimiz buyuruyor ki insanlar eksiliyorsa işte bu dilin cevabını tutuyor. Edele söylediği sözlere büyük bölüm bile çektiği o kafeslerde övendiği şey yaptığı dilinin belasıdır demişler. O mala daha uzun gibi oluyor.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 Akıllı insan günahı bilir, sevabı bilir. Rabbimiz'in günahı nerede diye onu isabetle tespit eder o yolda gidiyor. Şimdi ekseriyet kanıyor. Aa, Hacı Efendi nedir bu senin evindeki şey? Efendim bu çam ağacı ne arıyor böyle üstünde süslemişsin. Bir de köşeye bir put yerleştirmişsin. Sakallı kırmızı şeyde filan. Noel Baba mıdır nedir? Hacı Efendi sen Hacı'ya gitmedin mi? Ben gittim. E bu ne? Hihihi ne gülüyorsun gülünecek bir şey yok ki bu nedir bu böyle yaptığın şey efendim e, zaman para uymazsa sen zamanı uymak için sana bu zamanı uymak böyle mi olacak yani sen gidip de başkasının efendim e, başka dinlerin putperest adetlerini alacak adam mıydın yani sen? çoluk çocuğunu onu öğretecek adam mıydın İstanbul'da birisini evine evin hanımı hacı teyze Evine başka kadınları topluyor, topluyor da hatimlerini indiriyorlar, ibadetler ediyorlar, bilmem Bir kandil geziyor, sen hadi gidelim şuraya. Hocamızı çağırmış, hocamız ben rahatsızım, giremeyeceğim, söz gidin. 20 kişi biz gittik, köşeye doğal ağacını yerleştirmiş. Ne anladım ben yani, şuur nerede? Sen başkasını takviz edecek bir şey misin? Olur mu? Başkasını takviz etmekten, ayetten, hadisten bir şey yapabilirsin. Peyiz alabilirsin, başkasına uymazsın. Bir şaşkınlık var yani Müslümanlar da, yani dininin manasını, emirlerini yasaklamayı filanına durumu var. Akıl işi yani, doğruyu evliden ayırt etmesi lazım, ayırt edemiyor. Bir hacı hacı efendi hocamızı çağırdı, ben de gittim istemeye istemeye. Boğazi'nin güzel bir evinde bir yem yeşil yer çağırdı, suyu da var içinde, oh! Çamlar var, su var, adamın kendini düştü. Güzel yer değil hocam dedi, ne güzel. İşte dedi, bizim dedi e, torunlar da delikanlılar üniversitede dedi, kız arkadaşları da gelirler onlar da burada şey yaparlar, eh gençlik filan dedi ne yapacaksın? Hay Allah! Benim başımda yaşandı kaydaşı da güldü. Ya Hacı Efendi kaç yaşında? 70 küsur yaşında. Torunumun kızlarla oraya eğlenmeye geldiğini biliyor da kılı kıpırlamaya gençlik diyor. Oldu mu? Haram, haramsa haram, helalse helal yani helale helal diyeceğiz, harama haram diyeceğiz, yapmayacağız. <gülüyor> Teravize yapmaya çalışacağız, şimdi uyumadı yani, tezatlar, tezatlar içinde bocalıyor, yani tezatların içinde bir gün öldür bir içinde Müslümancıklar bocalıyor. neden? İlim yok, İrfan yok, kitap okumazlar, okuduklarını anlamazlar, anladıklarını tatrik etmezler, bir şaşkınlık var, Allah bize akıl ver, şuur versin, Hakkı hak olarak görmek nasip etsin. Matulu olarak görmek nasip etsin. Hakkı tutup hak yolda yürümek nasip etsin. Peygamber Efendimiz bilmez miydi herkese faaliyetlerinde nerede olduğunu? İsteseydi paraları yağmaz mıydı? İsteseydi saraylar yaptıramaz mıydı? İsteseydi daha güzel diyarlara edemez miydi? Havası suyu efendim manzarası latif, hoş şeyler. Pey Peygamber Efendimiz de Cemal Aleyhisselam geldi kendisine daha ödüler mi? Kureyş'in müşrikleri bile teklif ettiklerini de var, reddetmişti de Cebrail Aleyhisselam'da geldi Ya Resulallah istersen Allah'ın herhedefleri sana şu şehrin etrafındaki şu dağları altından yapacak. İstemedi dedi. İstemedi Peygamber Efendimiz, bu dünyaya meyletmedi, bu dünyanın keyfine cevfine safhasına dalmadı, vazifeye baktı. İnsanlara hak yola çekmeye baktı. Biz şimdi hak yola çekmeyi bir tarafa bırakmışız, doğruyu öğrenmeyi, doğruyu öğretmeyi bir tarafa bırakmışız. Hepimiz esri dünya olmuşuz. İşin doğrusu bu. Hepimiz ya tüccarız. Ya bilmem neyiz, ya bilmem neyiz. Yani ömrümüz orada tahsis edilmiş. Müslümanlık, Müslümanlık işte bayramdan bayram. Veya cumadan cumaya veya yani akşamdan akşama. Gündüz namazları kılamıyorum hocam. Olur mu? Olmaz. İmdat sana i kâret ale-l-mü'minine, kitadan mevkuda. İş yerinde müsaade, bilmem şeyler. mi? Yani sen de müsaade edilen yerde çalış. Dünyada il ve şura çalışmak diye bir senin boynunda bir mülkiyet yok ki. Ben iyi niyeti ben yapamadığım yerde, şura yapacağım. Gelin, gelin, uğraş ki başka yerde çalışırsın. İbadetini de yaparsın. İbadetini yapamıyor, orijin tutamıyor, namazını kılamıyor, gönlünde hareket edemiyor. Ne gelmiş yani, her türlü şey. Stok ol. Kendimizi sevdirmek için bir faaliyet yapacağız. O da şeyimizde olacak. Yani akrabamıza, konu komşumuza, diğer kardeşlerimize efendim güzel görünmek için çalışacağız. Biliyorsunuz Efendimiz güzelliğin her çeşidine intira ederdi. Güzel kokuyu severdi, sürerdi. Saçını, sakalını intizamlı tutardı. Dişlerini misvaklardı benim karşıma böyle dişleri sararmış, ağzı pis, pis kokar vaziyette gelmeyin buyururdu. Efendim temizliğin daha başka bilmediğimiz tırnak kesmek, efendim pırları, fazla kırları, fazla kılları izale etmek şekillerine dikkat ederdi. Maddi bakımdan temiz bak olmaya dikkat ederdi. Ondan sonra manevi güzelliğe dikkat ederdi. Davranışının güzel olmasına dikkat ederdi. Münafıkların oğlu, iyi Müslüman. Geldi Peygamber Efendimiz'e, yaraşır Allah duydum ki, Baban şöyle şöyle şöyle edepsizlikler etmiş Münafık babası seferden döndükleri zaman böyle böyle edepsizlikler etmiş mücerde buyur kapaklı ben ben kesinlikte yani gelmedi pekendere. Münafıkların ismini Efendimiz Ceditül Hücef Ceditülül Yaman Rabbı Allahu alhebidir diye Hazreti Emir gibi sırbaşı benim yakınıma bildirmedi neden? Hz. Ömer babayı, kabadayı, güçlü kuvvetli, münafığı bildi mi ikisini kafasını tokuşturup, yumurta kıran gibi kırar. Onun için ona söylemedi. Yani isteseydi şey yapardı. Ama böyle idare ettin. Yani cemiyet güzel olsun, Muhammed ashabını öldürtüyor, dedirtmem dedi. Öldürüyor, dedirtmem dedi. Onun için biz de böyle bu şeye, efendim cemiyet adabına, sevgiye, muhabbete, efendim Dosta düşmana kendinizi takdir ettirmeye itira Bu bir vazifemiz oluyor. İslam'ı da böylece güzel tepkin edebiliriz. Hem güzel Müslüman olursan, etrafındakiler de İslam'a özenirler. Amerika'ya bir kardeşimiz gitmiş doktor, iktisat yaparken. Dönmüş gelmiş, kendisi söylüyor ki, yani benim Amerikalı profesörüm, beni gördü Müslüman olaya aldı. Neredeyse Müslüman olacak. Dilerim yani çok beğendi. Çalışması da hayran kalmış, ciddiyetine hayran kalmış, bakmış kendi etrafındaki cübbe Amerikalı şeyler hiç onun gibi değil, bu gayet güzel. Bu şu var, belki de olmuştu yani. O bakımdan kendimizin böyle bir temsil vazifesi olduğundan unutmayalım. İn Allah teke taala leyu cibu in attihı izakale fidu'a ihiyatimfirli jinobi. Geçen hafta birisine atlamışız da bunu okumuştuk galiba. Neyse bir daha okuyalım. Şöyle, e, Zünub-i yâlem-u en la ya i rüzgünü ve gayr Bu hadis-i şeriste Peygamber Efendimiz şunu bildiriyor ki, Hz. Ali Efendimiz râvisi radiyallahu arhal-u kerremallahu vecihe Allah şefaatine davet etsin. Pirmizi de var, Ebu Dağız var ve hadis-ül hasenin sahihun demiş kendimizi şöyle buyuruyor ''İnne Rabbekevse alâ'' ''Senin Rabbın diyor muhatabıda Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz tabi ravisi belki ona söylüyor Ne bu? hayran kalır, sever, beğenir ''Mil abdihi'' kulundan izâkâle ''Kul'' dediği zaman ''Rabbim sirli izinirbi'' ''Ya Rabbi sen benim günahlarımı'' ''Mangfiret eyle'' dediği zaman Allah Teala Hazretleri sever kulunu Niçin? يَعْلَهُ اَنْ لَا يَعْفِرِ اِذْ زُرِبَ Çünkü kulun günahı benden gayrının affetmeyeceğini, benim affedeceğimi anladı, idrak etti. Tamam. Bunu idrak etti diye allah Teala Hazretleri o kulunu sever buyuruyor. Muhterem kardeşlerim biz beşeriz. Yani insan oluyoruz. Bizim şaşkınlık içimize vardır. Yani beşer şaşar gelişler. Böyle kilitli bir söz olarak söylemişler. Beşer ne yapar? Şaşır, şaşırır yani. Yolunda Ayağa kaya, hatalı işler yapar. Yapar. Ama Allahü Teala Hazretleri yapınca bir çare de bize, bir ilaç da bize talim buyurmuş. Tevbe eder. Tevbe yarabik. Bir kabahat işledim. Yine tutamadım kendimi yarabik. Yine şeytan'a uydum. Yine nefsimi yeniledim. Şu günaha aldım, bu günaha haz aldım. Tevbe eder. Ama tevbe yapmadım. İllallah <gülüyor> yansırı zülülde cemi'a Allah-u Teala Hazretleri günahları topluca hepsini birden mağfiret eder. Ayet-i Kerime'de böyle gidiyor. İllahu hüvel rahim. O çok mağfiret edicidir. Çok mağfiret <gülüyor> geniş olan e, buyuruyor ayet-i Kerime'de. Rabbimiz bize günaha karşı ilaç olarak tevbe-i istifarı talim buyurur. Şimdi Hazreti Adem atabın cennette bir kabahat işlemiş. Atamız, dedemiz Hazreti Adem. Biliriz ilk peygamber, ilk insan, Hazreti Adem atamız. Lan tasra bu şecereye tetekül eden azvadidir. Bu ağaca yaklaşmayın. Sonra zallerden günahkarlardan olursunuz buyurdu. Emir buyurdu Allah Teala <gülüyor> Hazretleri oradan uzak durun, yaklaşmayın diye. Şeytan vesvese verdi. Hazreti Adem atamıza, Hazreti Havva anamıza Nenemize, de, dedemize, de, efendim aleyhim ve selam ve ''El edülk'e alâ şeceretil huldü ve muskinlâ ''Ya Adem, ben sana ebediyet ağacını kılavuzlayayım mı, söyleyeyim mi, öğreteyim mi, göstereyim mi?'' ''Hiç tahrip olmayacak, evden kaçmayacak, devamlı bir saadet, mutluluk elde etmenin yolunu göstereyim mi?'' diye ve ne olacaksın? O acil yiyeceksin, ondan yiyeceksin dedi. Yani onu yediğin zaman ebedi mutluluğa erersin, cennetten çıkmaksın diye vesvese verdi o Hz. Adem atanıza. Halbuki oraya yaklaşmayın buyurdu Allah-u Teala Hz. Söz dinlemesi lazım, yaklaşmaması lazım, yaklaştı. Onun meyvesinden yiyince Tabii cezalandılar, dünyaya efendim şey yaptılar. Hz. Adem atamız yıllarca, yıllarca ağladı. Sağladı, sevdayı etti. Efendim, Allah'a parazetleri mahkumet eyledi. Yani hata olmaz. Hatasız kul olmaz. Yapmaya çalışacağız da, bütün <gülüyor> söyler misiniz bana, araba kullananlardan kim arabasını hurdaş etmek ister? Kim kaza yapmak ister? ister? İster mi yani? Ben şu kamyonu devrileyim. Ben şu arabayı götürün, çarpayım. Tam böyle hastanelik oluncaya kadar böyle adam hakkında ezilsin. Burada aç olsun, ön teker, arpe teker, meyvel. İster misiniz ki? İstemem. Ama bu gibi halciler her gün görüyoruz. Her zaman görüyoruz. Neden? Çünkü insan istemediği halde hatalı işler yapıyor. Ya hatalı sonradı, ya fasulyeler yaptı, ya ötekisi birden hatalı çıktığı bile pat bir kaza oluveriyor. İşte kaza el istemeye istemeye, şeytana uyarak, nefse uyarak, gaflete düşerek insan bir hata etti. Ne yapacak? Senin belenlisin, senin laneyi, senin buyuruyor ki, böyle bir iyiyetin, hata da, tempoha, başka hadislerde, bir kötülük yaptın mı, elinden bir hata çıktı mı, arkasından bir iyilik yap, o onu siler diyorlar, o onu siler. Yani bir kadar işleri, her, her zaman yine o işte sadaka veriyorlar, efendim, e, şu kadar namaz kılıyor, şu kadar tesbih çekiyor, efendim, şöyle bir hayır yapı Benim İslam'da bir tanrı var. ''Hadi bunu sulara tutuyor, konuşuyoruz.'' bir kabahatim var, bir ceza alalım. Çok çok utanıyorum. Efendim, günahları düşünmesin. Bu kadar nimetleri veriyor. Bu kadar nimetleri vermişsiniz. Saysak, sayamayız. Yani dünyanın en mutlu insanlarındadır. Bu kadar nimetler vermiş. Küçükümüzden beri her gün verdiği nimetlerin parasını ödemeye kalsak veya bir defterin hesabı yazılacak olsa bittik battık demek yani. Borca bastık demek, ödememiz mümkün değil. Bu kadar nimetin karşısında biz ona çalışmamız gerekirken, rastlamıza güzel kuluk etmemiz gerekirken gene günah yapıyoruz. Onun nimetini biliyoruz, karnımızda doyunca ondan sonra günah dalıyoruz. Çok utanılacak bir şey yani, çok kusurluyuz. Allah bizi bu günahın belasından, utancından, efendim uzak eylesin, günahlara düşürmesin. Bize o sevdiği arif kullarından, elif kullarından, zarif kullarından, kâmil kullarından eylesin. Kendisine rızasına uygun, güzel kulluk yapmayı nasip eylesin. <gülüyor> Ama bir kabahat yapmışsak da tevbe ile istiğfar edeceğiz. اِنَّ اللّٰهَ yuhibbu <gülüyor> التَّوَّاب۪ينَ وَيُحِبُوا الْمُتَبَّحِّر۪ينَ Allah-u Teala Hazretleri tevbe eden kulları sever. Tevbekar kulları sever. Onun için çok tövbe olacak olacağız. Bir de bilerek, bilmeyerek yapmış olabiliriz. Bazı insan vardır ki havaat yaptığının farkında değildir. Ben hatırlıyorum, fizik imkanına girdik ortaokuldayken, yaptım, yaptım yaptım yaptım, bütün soruları çıktım dışarıya. İlk önce ben dedim. Çıktım şöyle bir dolaştım, elimi yüzümü yıkadım filan, imtanın heyecanından sonra. İşte zil çaldı, içeri getir, fizik üretmeni sordu. Efendim, dedi, ne yaptın, yaptın mı sorun? Yaptım diye görüntü dedim. Aceleyle yanlış yapmışım. Yani bir tanesini. Yani hepsini doğru yaptım sanıyorum ama gösterdi adam. Bak şurada. Şunu şöyle hatalı etmişsin böyle. İşte insan bazen hata yapar. bazen bilerek bazen bilmeyerek o zaman da tevbeyi hiç elden bırakmayacağız. İstiğfarı elden bırakmayacağız. Bize zaten o yakışır. Çünkü her dönme işimiz hatadır. Her dönme her ürünümüzde istiğfar olmalı. Estağfirullah olmalı. azim, estağfirullah el azim. Peygamber Efendimiz bile ben günde yetmiş defa teyzele de istiğfar edelim. Siz de edin buyuruyor bize. Bu kalitesi öyle. Gelelim bundan sonraki hadis-i şerife. Bir hadis-i şerif kaldı onu tamamlamış oluverelim. Yukarıdaki mevzu ile de ilgiliymiş. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Allahü Teala Rasulullah anamın rivayet ettiğine göre, inna Rabbi Taala rahimun. Ben henna bir hasanet ferman yapmalı ha kütübet lehü hasanet. F'in amil ha kütübet lehü aşiret ila serim miieti zafin ila azafin kifirat. Ben henna bir ciiyetin ferman yapmalı فَاِنْ اَمِلَهَا كُتُبَتْنْ عَلَيْجِ سَيِّئَةٌ وَاهِدَتِنْ اَذْ مَحَ اللّٰهُ مَحَ اللّٰهُ وَلَا يَسْلِكُ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَالِكُ Öyle bir hadis-i şerif ki, bunu da hepimizin ezbere bilmesi lazım, zihnine iyice yerleştirmesi lazım, dinimizin güzellikini gösteren mühim hadis-i şeriflerden ezberimiz olması gereken, ve önemli bir şeyi, noktayı bize öğreten bir hadis-i şeriftir. Onu şöyle kısaca ifade edebiliriz. İlla Rabb'e taala rahîm'dir. <gülüyor> Böyle başlıyor Peygamber Efendimiz. Sizin ulu yüce Rabbınız çok rahmetlidir. Çok çok merhametlidir. Çok şefkatlidir. Rahmeti çok geniştir. Yani lütufkardır. İsterse cezalandırsa kimse bir şey diyemez Rabbimize. Kim ne diyebilir ki? Kiminle itirazda mecalı olabilir ki? Ama öyle değil. merhameti şefkati çok olduğunda muamelesi şöyle oluyor. Bakın kullarına Rabbimizin. Merhemme bir haseretin bir kimse bir iyiliği yapma gayretlense şu iyiliği yapayım falan diye heveslense niyetlense, gayretlense ama bir sebep çıksa da onu yapamazlar. O iyiliği yapamadı, niyet etmişti ama kalkışmıştı ama bir mani çıktı, yapamadı. Yapamayınca lehu hasen Yapamadığı halde niyeti iyi olduğunda, yapmaya kalkıştığı için yapmış gibi sevap verir. Diyelim ki hacca gitmeye niyeti. Diyelim ki birbirine bir tadaka vermeye niyeti. Diyelim ki cami yaptırmaya niyet Başladı, girişti, bir bir şey oldu, yapamadı. Yapmış gibi Allah ona onun sevabını verir her çeşit işte böyle yani niyetine göre bir sevap alıyor bak yapamadı halde peyn <gülüyor> amilaha <gülüyor> eğer onu yapabilirse işleyebilirse o iyi haseneyi iyiliği 40 o açtı el ona 10 on misli sevap yazılır yapamadığı zaman bir sevap yazılıyor o yaptığı zaman 10 misli alır yani 10 lira kayıb yapmışsa 10 misli oluyor 100 lira 1000 lira bu yapmışsa 10.000 liralık gibi yani sevap kazanır veya 700 misli sevap yazar Allah. Mesela 1000 lira harcadı, 700 misli ne olur? 700-1000 liralık bir iş yapmış gibi sevap verir Allah. Yani o kadar fazla. Veya bu da son sınır değil, ila ebafi tesiresi. Daha fazla da olabilir. Neye göre değişiyor bu?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 Nazik nazik, kibar, güzel yapmamız lazım. Demek ki de 700 misille olamıyor, 700 de de, ondan fazla da hemen Neman hem ne bir seviyetin, bir kötü işi yapma niyeti yani günahı yapmak isteyip yapmaya kalkışan bir kimse ne olur? Selam ya Amen niyet etmiş ama yapmamışsa küdübetlehu hasere. Oradan gene bir cevap olur. Kötülüğü yapmak niyetlendi, kalkıştı, yapacakken yapmadı. Var geçti diye sevap veriyor yine. Ben işte muhtemelen çıktıktan sonra bu akşam gideyim şu günahı işleyeyim dedi. Sonra dışarı çıktıktan sonra da efendim iş yerinden mesela dedi ki hadi yapmayayım. Allah sonra ayıptır günahtır var geçti. Ha, Bir sevap kazanır orada. Bir hasene kazanır yani. Hasene dediğimiz şey de nedir? Bir hadis şehriste sormuşlar ki bu nedir, nasıldır ya Resulallah? Medineyi i biliyorsunuz bir tarafında Uhud dağı böyle ovarının ortasında koca bir dağ görünür yani. Hüseyin Gazi'nin testesi gibi böyle kocaman bir dağ ama uzun böyle şey gibi böyle uzunlamasına yüksek bir dağdır. İşte bu Uhud dağın hayal dedi Peygamber Efendimiz. Yani hasene dediğimiz öyle az bu küçük bir şey değil. Kocaman dağ gibi bir şey yani sevap gene çoktur. Bir kötü bir yer niye dedi de birerha yapmazsa o kadar bir hasere kazanır eğer o kötülüğü yaparsa niyet ettiği gibi o edepsizliği o altıda yaptı karıştırdı içki ise içti bilmem kumarsa oynadı filan neyse Allah etmesin düşünmesin o zaman kütüret aleyhes seyyi etsin vahid etsin bir günah yazılır halbuki iyiliğe niyet edip yaptığı zaman kaç oluyordu 1'e 10 oluyordu veya 1'e 700 oluyordu veya 700 den de fazla artık. Allah Allah'ım bir miktar oluyordu bak bir günaha günah işlemişse İşlemekten vazgeçmesi bir haksine veriyor. İşlemiş de bir binah yazıyor ama bitmedi bir dakika. Ev ma Allahu veya Allah onda şeyler Onu da yazdırmaz. Her bedel bu şey yapar. O binada yazdırmaz. Sonra ve la yehetu anallah Allah onu bu cezefine göre helak olan, Ancak işte helak olacak insanmış da ondan helak olur diyor Peygamber Efendi. Yani, kaşınmış demek istiyor, affedersiniz, efendimiz öyle demez de yani ille, ille ben helak olacağım demiş de ondan helak oluyor. Rabbimiz bu kadar rahmeti çok gel, bu kadar kısırsız gelken, Nisan cehenneme düşer, insanoğlu cezalara uğrar mı? E, kaşındı. Kendisi istedi. Bir türlü gelmedi, Yine keçi gibi ayağını dayadı. Efendim, böyle oluyor. allah Teala Hazretleri bizi lütfuna, rahmetine, evrenmenden eylesin. <gülüyor> Dünya ve ahiretin saadetine şerefine dahil eylesin. Fatiha-i Şerife maalde sene. La ilahe illallah.